ile alamind. والسلام على ve selamu alla siedina ve sinedina ve şifina jinubina ve maulana muhammedin sallallahu taala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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحش والقراغان بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجلا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إله العالمين ظاهر وباطن مسأنوار إيماني وكرآن ييمنا وليلا Nefsin ve şeytanın şerlerinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Amin. Cümlemizi kıyamete kadar Kur'an-ı Mulsür beyana kadim eyle. Amin. Cümlemizi cennet ve cemaatullahi şeref şerefiye ve serfiraz eyle. Amin ve hormati seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Söven Müslümanlar, müminin fıtri vazifesi, yaratılışıyla beraber dünyaya getirdiği vazifesi, hilkatının gayesi, kainatta mütecelli esma ilahinin dellalı olma vazifesi, dinin müeyyidesi olarak ele alıp anlatmaya çalıştığımız mevzular ve mevizeler silsilesinden meselenin tekniğine bu mevzuda bilinmesi lazım gelen şeylere dair son bir ders, bir evveki cuma ettim. Kısaca günümüzde hak ve hakikatın temiz gönüllerde makes bulması Dünyayı ve ukvayı bilmeye bağlı bir iştir dedim. Kainatta cereyan eden hadiselerden habersiz insanın müminlere vereceği bir ders yoktur. O insan ukvayı çok iyi bilse dahi Rabbisini etrafına anlatamayacaktır. Etrafında avam halktan, cihaladan bir grup teşekkül etse bile fen ve felsefeden gelen dalalet ve küfrün toslaması karşısında mukavemet edemeyecektir. Ukbaya ne kadar yakini var ise şayet, dünyayı da o kadar bilme mecburiyetindedir. Şeriatı fıtriyenin ahkamına, kalbinin derinliklerine vakıf olduğu kadar vakıf olmadıktan sonra, dönen dolaplar ve çarplar altında ezilecek, sözünü, sazını geçiremeyecek ve duyuramayacaktır. Günümüzün büyük küçük bütün mürşitleri her gün birkaç defa kalbi hayatlarını yoklayacak, kendilerini hesaba çekecek kadar ince, zarif, Allah'a karşı o kadar saygılı ve korku içinde, tir tir titreyen ince insanlar olması gerektiği gibi, aynı zamanda başını semalara kaldırdığı zaman, bir astronom gibi onlardan mana çıkaracak kadar devrini bilen insan olması lazımdır. Hülû ve fünûnun içine girdiği zaman onlardan terkipler alabilecek kadar mükemmel, komple insan olması lazımdır. Yoksa verdiği dertler maşeri vicdanda hüsnü kabul göremeyecektir. Kuru ve taklidi bir imanla dünden bugüne camilere gelen kimselere söz geçirse bile günümüzün nesline sözünü geçiremeyecektir. Bu hususta milletçe yapılması gereken seferberliğe mevzuların sonunda dikkat-i istirham edeceğim. İnsanımız bugün el ele vermek suretiyle ne yapması gerekiyor ona sonra dikkat-i istirham edeceğim. Bu derste onu anlatmayacağım. Bir evvelki derste günümüzün mürşid ve mübelliğinin ben Allah'ı anlatıyorum... Kainatta mütecelli olan esma ilahiye tercüman ve dellal olmaya çalışıyorum. Andeli bizi işan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın birbülü olmaya çalışıyorum. Onun terenüm ettiği bileceksin. Kainatta güftesi ayatı tekviniye şeklinde Allah'ın irade ve kudretiyle meydana gelmiş ilahi musiki ki. Allah Resulü onu bestelemiştir, onu bileceksin. Ve Resul-i Ekrem'in havası ve edası içinde ona dem tutmaya çalışacaksın. Büyük bir senfonizma ki Hz. Adem'den günümüze kadar devam ede gelmiştir. Sen de bir tek fard olarak ızdırap mızrabınla kalbine indirdikçe içinden gele gele ilimlerin diliyle Allah diyeceksin, Resulullah diyeceksin küfür seni yerinden oynatamayacak. Tek başına bir insan olarak kalsan, hadiselerin cenderesine sıkışsan, seni kıtır kıtır doğrasalar, aç bıraksa, susuz bıraksalar, Allah'tan dönemem diyeceksin. Güneşi bir omuzuma, ayı da bir omuzuma koysalar, benim mekkeri mevcudat efendim öyle demiştim. Ben bu davadan vazgeçemem, nasıl vazgeçerim ki? Derre kadar inhirafımla ben sağa sola inhiraf etmeden baş aşağı cehenneme gidiyor gibi kendimi hissediyorum. Nasıl vazgeçerim? Nasıl vazgeçerim ki vazgeçme adını atılan her adım beni cehenneme götürüyor? Nasıl vazgeçerim ki vazgeçme adına her davranış beni cennetten ve Allah'tan uzaklaştırıyor? Ve ben bunları reyelayn görüyor gibiyim. İlimler kulağıma fısıldıyor bunlarım. Şeriatı fıtriyedeki çekiş ve örs bunu anlatıyor bana. Bütün tarrakalarda ben bunu duyuyorum. Her şey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Duymayan sağır kulaklarım, görmeyen kör gözlerem, gençliği kör eden bütün kör gözlerem. Ölü bütün kalplere girsin, bütün eşya çıkardığı sesle, müthiş tarrakalarıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Mübelliğ ve mürşid şeriatı fıtriyeyi bilecek. Devrini bilmeyen bir insanın devrine göre ders vermesi mümkün değildir. Günümüzün insanının bir gözü laboratuvardaysa öbür gözü fezalardadır. Bir elinde mikroskop ikiz ışınlarıyla eşyanın mikro kısmını tetkik ediyorsa, öbür elinde müthiş çapta teleskoplar, fezayı ve makro alemleri tetkik ediyor. Bu iki alem arasında mekik dokuyan müthiş cevval, oynak dimağlardır ki mürşid olabileceklerdir. Israrla üzerinde durdum, duruyorum. Onların da sakalları olacaktır, ellerinde tesbihleri olacaktır, yine tekke ve zaviye nişin bulunacaklardır. Etrafında toplanan kimselere ama Mevlana Halidi i ile başlayan bir bezmin dersini vereceklerdir. Devirden dam tutacak, devre göre ders getirecek ve devre göre irşadda bulunacaklardır. Israrla üzerinde durdum, bir ilim gerek dedim netice itibariyle her şey ilme bağlıdır, ilimle dost olamayan hem de olamayan, ilimle maaşereti bulunamayan bir insanın çevresine ilim adına, özü ilim olan Kur'an adına, esası ilim olan sünnet adına ve kainatın hakikati, mecmuai kainatın fihrisi olan Hazreti Muhammed'in hakikati adına sallallahu aleyhi ve sellem bir şey veremeyecek ve öğretemeyecektir. Ve sonra isterseniz dedim bunları sırasıyla size takdim edeyim. Biz günümüzün mürşidi, mübellihi, şefik, refik ve rakik olacaktır. Yavurun ölüsü karşısında dahi oturup hıçkıra hıçkıra ağlayacak kadar ince bir gönle sahip olacaktır. Allah Resulü'nün yolu bu. Seyyidine Hazreti Nuh'a kadar enbiyanın yolu. Ondan Seyyidine, Adem'e kadar enbiyanın yolu bu. Dövülmelerine, kovulmalarına, vurulmalarına ve yadırganmalarına rağmen, kendi cemaat ve ayetlerine karşı zerre kadar insanlıktan, refetten ve şefkatten sıyrılmamışlar. Daima acımış, daima onlara karşı siyanet kanatlarını açmış. Bir baba, bir anne gibi onların üzerlerine eğilmiş ve bir hekim gibi tedavilerine inmişlerdir. Her nebi kainat sarayına, kâinat şifahanesine, ecdâhanesine ayağını atar atmaz, orada gördüğü herkesi şöyle görmüştür. Buradakiler alildir ve marizdir. Aklın kılletinden, ruhun zilletinden, cesedin illetinden tedavi için bana müracaat etme durumundadırlar. Ben Allah'ın bana ihsan ettiği ilaçlarla bunları tedavi edeceğim. Hekim hastanede hastaya nasıl davranır? Yumrukla mı karşısına çıkar? Hekime tokat mı ona verdiği behrizi yaptırtmaya çalışır? Yoksa ona moral vererek, ruhen evvela istikamet kazanmasını temin ederek, can ve cesaret getirerek, dizine derman, kalbine kuvvet getirerek, İyi olacağı istikamette, terkinlerde bulunarak mı onun imdadına koşar ve ona iner? İkinci şıkkı söyleyeceksiniz. Her mürşit ve mübelli, peygamberlerin yolunda bir hekim gibi, kalbi yaralıların derdine derman olmak için muvazzaftır, vazifelidir. Kalbinde yara taşıyan, kanser taşıyan bir insan, şiddet, şiddet ve öfke ile mukabele görmemelidir acınarak derdine ineceksin. Sokaklara salınmış başıboş sergerdan avare bir topluluk varsa, arz ettim, hem aykırı aykırı arz ettim. Onların bir sürmü olsa bile, onları bu vaziyete isen faktörler vardır. Onları yok edeceğiniz ana kadar siz o coşkunluğu, o dalalet ve tuğyanı, o taşkınlığı önleyemeyeceksiniz. Tatminsizlik içindeler. Sen Allah'ını onun elinden alırsan, peygamberini ona unutturursan, kitabına gidecek bütün delikleri tıkarsan, insan azmanı olması hazırdır. Ne istiyorsun sen? Sen zehir zemberek cehennem tohumu ektin. Cennet çiçeklerini beklemenin manası nedir? Hamakatine mühür basıyorsun sen. Anarşi olmasın diyorsun, mümkün değil. Dalalet olmasın diyorsun, mümkün değil. Şu insan azmanı canavarlar her gün bir sürü nesli öldürüyorlar. Ürpertici bir şeydir. Bir siyasi radyoda konuşurken diyor ki, sadece bizim tayfadan billeri açtı diyor şu kısa zamanda öldürülen. Allah aşkına ne demektir bu? Bir adam öldürüldüğü zaman memlekette ihtilal oluyordu, ne demektir bu? Nasıl doğranıyor kıtır kıtır. Yine kendi kendini doğuruyor. Adları Ali Osman, Veli Bekir. Sen kalbinden imanını aldın. Allah'a giden yolları tıkadın. Canavar olmadan başka bir şey olacağı yoktur. Alemi İslam kaynıyor. Kaynıyor çünkü alemi İslam'ın ayaklarının altından kaydı alındı. Ve muallakta sallantı da o. Aklını başını alacak. Nesline inecek, ruhen ve kalben aç ve susuz olan neslini doyuracaksın, canavarlığını önleyeceksin onun. Yoksa kimse bu işin önünü alamayacak, Allah korusun. Millet basiretli olarak bu işe eğilecek. Devrini bilme, vicdan ve şuuru içinde bu işe eğilecek. Hadiselerin gelişmesine yehban olan bir kafa, hava ve hüviyeti içinde bu işe eğilecek nesline sahip çıkılacak, İslam'ın son kara kolu şu memleketin kefere ve feceran'ın eline geçmesine tamamen bir temami haline geçmesine imkan vermeyecek. Aziz Müslüman, mesela ciddiyet kazandığı nisbette insanın ruhuna ona göre tesir esir icra eder. Düşüncelerin için öyle girer. O türlü bir ruh haleti ve o türlü düşünceleri aktardığın zaman aynı ruh haleti içinde bir hava bir eza aktarırsın. Ben kendimi böyle bir ruh haleti içinde, böylesine darbelenmiş, vurulmuş, dövülmüş ve yaralanmış bir ruh haleti içinde karşınızda hissettiğim ve gördüğüm için beni aşan hissiyatın beni bu şekilde konuşturuyor. Allah bağışlasın ve mazur görüleyim, arz edeyim onudan. Günümüzün mürşit ve mübellileri rafik ve şefîk olacaktır. İnce ince kalpli olacaktır. Yaralı neslimizin dertlerine inecek, onu tedavi için bu mevzuda lazım gelen her şeyi yapacaktır. Neslin derdini bilecek evvela. Onu ileride ariz ve amik edeceğim. Muhatabın keyfiyetini bilme. Biz ne zaman neslimize muhtaç olduğu kitapları verdik de, Şimdi onun kitapsızlığından şikayet ediyoruz. Ne zaman insan olması iftikametinde ciddi bir ders verdik de, onun bu mevzudaki canavarlaşması karşısında tedirgin bul bulunuyoruz. Ne zaman onu manaya müteveccih, kamil insan kılacak yola götürdük, o müesseseleri açtık, o mektepleri açtık, muhtaç olduğu İrfan dersini verdik de, Şimdi bir kısım taşkınlıklarından rahatsızlığımızı ısrar ediyoruz. Katiyyenle katil eden biz, bütün bu arz hususlarda onun muhtaç olduğu şeylerle onun imdadına koşamadık. Candıraş feryatlar içinde çırpınırken, bir yudum sunbahiyetinde, La ilahe illallahın manasıyla imdadına koşamadık. İmamını kaybetmiş cemaat keşmekeş olur. Onun için çeşitli kıbleler vardır, Şimale'de döner, da döner, Yemine'de döner, Vera'da döner, döner çünkü imamını kaybetmiştir. Biz acaba muktedabihimiz, rehber külümüz, Hz. Muhammed ile imamlık adına onun izadına koştuk mu? Koşmadıksa niçin? Muhtelif kıblelere döndüğünden dolayı şikayet ediyoruz. Allah insanı yaratırken, onun tabiatına derc etmiştir kendisine imanın. Fıtratına koymuştur peygamber tanımayı. Bir kıbleye tercih etmeyin. Onu bu hususlardan mahrum ettiğiniz zaman her şeyden mahrum edersiniz. قَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ Adal sırrına mazhar olur onun yer. Hayvan ve hayvandan daha aşağı hale gelir. لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْزَانَ ف۪ي احسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ safilin. İşte ahdeni takvime mazhar yaratılan, göklerin ve yerin en müzecini mahiyetinde taşıyan, bütün hilkatın özü olan insan, ihmal edilmesinin neticesinde böyle esveli zafirine baş aşağı yuvarlandı gittim. Şeytanları geride bırakacak, onlara ders verebilecek bir duruma bir çukura düştüm. Ve bugün, bugün dahi bu insanın elinden tutup kurtarma mecburiyetindeyiz. İsterseniz bir havari edasıyla deyin. İsterseniz Allah Resulü'nün havariyi çok geride bırakan ashabının edasıyla deyin. Ona eğilme ve onun imdadına koşman, derdine derman olma mecburiyetindeyiz. Günümüzün insanının kalbi şak şak olup çatlamalım. vazifesini yapmadığından ötürü. Kendi evladının, akrabasının, talukatının imdadına koşmadığından ötürü. Kalbi parça parça olmalı. Bütün bu kargaşalıkların ve huzursuzlukların arkasında imansızlık, irfansızlık, izansızlık vardır. İşte bundan ötürü kalp parça parça olmalı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem taberaninin nakline göre bu Hüreyre naklediyor. Diyor ki Resul-i Ekrem bütün etrafının Müslüman olmasını şiddetle arzu ediyordu. Kendisine bu mevzuda adeta eziyet ediyordum. Uykularını kaçırıyordu halka sözünü dinletemeyişim. Yemeden içmeden istahını kaçırıyordu bu mevzum. Kur'an-ı Kerim bu ulvi duygularda onu frenliyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِهُونَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اِنَّ شَحْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ عَنَاكُهُمْ لَهَا خَاطِعِينَ صَدَقَ اللّٰهُ İman etmiyorlar diye adeta kendini intihar edeceksin. Kendine kıyacaksın Habibim diyor. İman etmediklerinden ötürü. Eğer biz istesek onların başına bir ayet indiririz. İndiririz de bir daha bellerini doğrultamazlar, gözleri açık hudu içinden mahvolur giderler. Ama Rasul-i belki en çok ürperten, daha evvel devam ettire geldiği husus değil, Cenab-ı Hakk'ın kendi kavmini bir azapla tehdit etmesi hususudur. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sıra içindeydi. Yaralı bir kalp karşısında ıstırap içindeydi. Onun derdine inme, derdini dinleme ve derdine derman olma onun baş vazifesiydim. İstidat etmiş bir insan karşısında kalbi paramparça olurdu, iki büklüm olurdu. Ümmetinin derdini yer yer vicdanında duyar ve bununla mustarip olurdu. Bu ruh haleti kendi çevresine de intikal etmiştim. Bu hususu Ebu Musa'l-Aşhari radıyallahu anh Hazreti Ömer'e gönderdiği Yemame'den muhtemelen gönderdiği bir zatın Hazreti Ömer'le muhaveresinde anlıyoruz. Yemame'den geldiğinde soruyor ne var ne yok diyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, kayda değer ciddi bir şey yok. Yalnız bir adam irtidad etti. Bir adam dinden döndü. Ne yaptınız onu? Öldürdük. İrtidad edenin hakkı hayatı yoktur. İrtidad eden insana mehil verilir kütübü Bukiye'ye göre. Bu mevzuda gerekli olan tenkinat yapılır. Kabul edip de eski haline dönmediği takdirde öldürülür çünkü vicdanı tefessü etmiştir. İçtimayı hayat için bağışlayın, zehirden merak olmuş demektir. Öldürdük diyor. Onu bir yere hapsedip bir bekleme, bir intizar etme yok muydu deriz Ve sonra ağlıyor ağlıyor ellerini kaldırır. "Celki Allahumma inni lam ahduru huna ara ma fiha Allah'ın kasem ederim ben bu iş olurken orada yoktum. Kasem ederim Allah'ım ben yaptıkları şeyi görmedim. Kasem ederim Allah'ım ben bana bu iş ulaştığı zamanda razı olmadım bu işten. Aynı Ürperti'yi Aleyhissalatu vesselam Hazreti Halid'in" bir hata ve nisyanı karşısında parça parça olan kalbinde duyarız. Aynı ıstırabı duyarız. Ellerini kaldırır Allah'ım Halid'in yaptığından sana sığınırım. Benim bu işten haberim yoktur ve dehlim yoktur der. Bir insana karşım, hususiyle küfür ve talalete baş aşağı giden bir insana karşım, el uzatılması gerektiği yerden, Cehenneme gitmesini süratlendirme manasında, tesil etme manasında, onu öldürme, ona kastetme, kıymam. Bir daha yeniden Allah deme imkan ve fırsatını vermeme, kazandırmamam. Bu kalbi parça parça eden bir husustur. Nebinin bütün hayatı böyle geçmiştir. Seyyidine Hazreti Hamza'yı hiç unutamamıştır. Hz. Hamza Efendimizle beraber, bir kadının memesinden süt emmiş, Amcalığına ilave olarak süt kardeşliğiyle ona yaklaşmıştım. Ve sonra kendisine yapılan bir hakaret karşısında göklerde Allah'ın aslanı yazılı olan bu insan, göklerde adının yazılı olmasının hakkını verme manasında, Müslümanların sayısı daha kırka ulaşmadığı bir dönemde bütün gübür dünyasına meydan okurcasına yayın okunu elini alır, Ebu Cehil'in başına gözüne uğrarak sonra da retul Ekrem'in yanına geldiğini görür. Allah Rasulü'nü öyle yaklaşmış, öyle yanaşmış, öyle kurbiyet kazanmıştır ki amcalık, süt kardeşlik ve bütün bunların ötesinde Efendimiz, dini dini İslam'ı ve dinin Peygamberini koruyacak, muhafaza edecek bir mert ve civan mert bulmuştur. Ama hicretten sonra hicretin, Üçüncü senesi Uhud'da bu aziz insanın şehadetine şahit oluruz. Orada şehit olmuş, parça parça olmuştur. Bunu değişik vesilelerle birkaç defa size intikal ettirdim. Azatlı bir köle, vahşi seyyidini Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Mekke fethedilince Efendimiz umumu af ilan etti. Mekke'nin fethinde dahi mukavemet gösteren Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e için dahi teminat verdi, affetti. Kadınını bağışladı ve kocasının arkasından koşturdu. Ve huzuruna gelen, dehalet eden herkesi bağışlıyor, affediyordu. Allah gafur ve rahimdir, günahlarınızı affeder diyordu. Vahşiye kendisi müracaat etti, yazdılar. Dehalet etmeleri Müslüman olmaları için yazdılar vahşi cevap verdi, ''Ey Allah'ın peygamber, inanıyorum.'' Ama Kur'an'da bir ayet var, ''Vellezîne lâ yed'ûne ma'allâhi ilâhen âkâr ve lâ yaktulûne'l-nefselle-ti harrâmallâhu illâ bilhâkkî ve lâ yezdûn ve men yef'al zâlike yal-gâthâme.'' Allah'a eş ve ortak koşmazlar mü'minler. Allah'a eş ve menen tanımazlar mü'minler, tanıyan mü'min değildir da etmezler, haksız yere insan da öldürmezler. Diyor, kim bunları yaparsa o cehenneme gider, dayanır. Kendini hor hatır kılacak bir azaba duçar olur. Bu ayeti yazıyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü! Allah affedeceği kimseler için aradığı vasıflar var. Ben adam öldürdüm, hem adamların seyyidini öldürdüm. Benim için aff kabil mi? Ben cahiliyede de günah işledim, zina da iktibas ettim affa bilmem. Resul Ekrem kalbi titreyerek, "İlla men taaba ve amana ve amila amalan salihan feulayka yubdelu Allahu Ancak iman eder, tövbe eder, salih amel yaparsa Allah seyyatını hasenata çevirir onun. Bütün kötülük kabiliyetlerini iyilik kabiliyeti kılar. Küfürde canavar olan bir insan, Müslümanlıkta da bu suretle kahraman haline gelir. Ve aynı zamanda defterini de boş bırakman, mâselef defterini de hatenatta doldurur. Bu iki tevcih de vardır tefsirde. Bu defa vahşi yine mektup yazdım. Ya Resûlallah böyle diyorsun, İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan. Tövbe edecek, Salih amel yapacak, ben buna muvaffak olabilir miyim? Tövbe zâli amel yapmaya bağlı olmuş, ben buna muvaffak olabilir miyim? Bu defa ya nüzuluna binaen veya mevcut olmasına binaen. Rasûl-i Ekrem aleyhi ve sellem, herkes için mahsûmîd olan şu ayeti yazdı, vahşiye gönderdim. قُلْ يَا اِبَادِيَا الَّذ۪ينَ kusim, la اَنْكُسِهِمْ لَا تَخْنَتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Habibi zişanım, şan-ı uluhiyetime izafe ederek ifade ettiğim o benim kullarım var ya, sen onlara söyle har, Rahmeti ilahiden ümitlerini kesmesinler, nevmit olmasınlar, yese düşmesinler, o mani her kemal ve sukut ettirici bir faktördür, unutmasınlar. Allah bütün günahları yarlıkar, af buyurur, gafur O'dur ve Rahim'de O'dur. Nefsiden, vahşiden daha vahşi nefsimizde, nüfusi emmaremizle, işlediğimiz binlerce günahla, ruhumuzda ve kalbimizde yaralar yapan binlerce masiyetle, Rabbin huzuruna geldiğimiz zaman bunu sütre yapıyoruz. <Gülüyor> ya اِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٓا اَنْفُسِينَ لَا تَقْنَةُ مِ الرَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُوا الظّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ Sadakallâhul Adîm. Rabbimiz Hz. Vahşi'yi kabul buyurduğu gibi, devrün ihmaline uğramış ve vahşileşmiş, bütün vahşileri de kabul buyuracağını vaat ediyor. El verir ki Muhammedi bir gönülle onlara eğilmiş olalım. Hakikati Ahmediye ile onların arasına girelim. Hz. Muhammed gibi bir bülbülü hoş eda olarak onların dertlerini terennüm edelim. Ümitle imdatlarına yetişelim. Gafur ve rahim olan Hz. Allah'ın vadi imdatlarına yetişelim. Vahşiler yüzsiyet kazanacak, insanlaşacak ve insanı kemalata yükselecek, kendilerinden mazlub olan keyfiyeti gösterecekler. Şafkati kendi boyuna ve bosuna uygun olarak arzetmeye muvaffak olamasam bile, ve evvelki derste kısaca buna temas ettim. Günümüzün mürşit ve mübellilerinin, vazife yapanlarının, hakka taraftar olanların, Akşinas geçinenlerin, Kur'an-ı Kerim'i omuzlayanların, Hz. Muhammed'e sahip çıkanların birinci vasfı sallallahu aleyhi ve sellem, şefkatli ve re'fetli olmaktır. Kapılarına gelmiş mahiyetinde bulunan, küfürle ve dalaletle yaralı insanlara karşı ün, şiddet ve hiddet göstermemelidirler. Dahili ve harici, Götüreceğimiz nura muhtaç bir kısım gönüller vardır ki indatlarına yetiştiğimiz zaman ancak anlayacaksınız bu işin ne demek olduğunu. Gönüllerimize bunu aşılayacak ve bununla mamur olmaya çalışacağız. Şefkat mevzu. Bir iki asırdan beri memleketimizde ihmal, içimizde insan fakat insan olmayan bir neslin yetişmesine yol açtığım. Çeyrek asla yakın bir zamandan beri ise bunlara karşı yapılan muamele yolunda ve yerinde olmadığından dolayı, iyice bunların canavarlaşmasını artırdı, ziyadeleştirdi. Binaenaleyh, yeniden ben dine sahibim herkese sesleniyorum. Hazreti Muhammed'i eda sallallahu aleyhi ve sellem, eğilme mecburiyetindeyiz. Bir taraftan tamamen, maddeciliğe ve materyalizme incirar etmiş. Her şeyi maddede gören bir görüş var. Dünyaya sadece madde nazarıyla bakan bir görüş var. Onlarda mana yok. Onların prensipleri içinde Allah'a iman ve Peygamber'e iman yok. Rahfet ve şefkat aramakta mümkün değildir. Nasıl Her... nefsine ve onun derdini dinleyeceksin. Tıpkı bir sahabi edasıyla. Size kaç defa intikal ettirdim kim bilir onu. Seyyidina Hazreti Mus'ab bin Umeyr. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne göre onun bu işi başaracağını hissetmiş ve Medine'ye onu göndermiştir. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali vardır radıyallahu anhum. Fakat hususi fazilet ve meziyette bazı kimseler çok ileri seviyede olur. Kim bilir belki de bu diğer büyük devatı yanında tutması, kendisi kendisi için onları zaruri görmesinden ötürüydü bilemiyoruz. Bu mevzudaki icraatı, nebevideki esrarı bilemiyoruz. Ama Mus'ab bir ateş üzerine gitti. O ateşini çember içinde Allah'ı ve Peygamberi anlatacaktı. Öyle bir cemaate ki akabelerde Efendimiz onlara kaç defa müracaat etti. Gençlerinden müteşekkil bir toplulukla görüştüm, derdini şerh edecek insan arıyordum. Ben amir kabilesine yanaştı ve dedi ki, beni himaye edin ne olur, Allah'ımın dinini neşredeyim. Bana bir sütre olun, sırtımın kendisine vereceğim. Ve bana gelecek şeylere göğsünü gerebilecek bir topluluk olsun da Rabbimin dinini neşredeyim. Onlar önce bir düşündüler genç tayfası. Biraz daha insaflıydılar. Sonra Resul-i Ekrem'e etmeyin. ciddi bir tehlike sayarak vazgeçtiler. Vazgeçtiler bütün cihan'a karşı ilanı harbetme demektir. Ve ayrılırken onlardan bir yaşlıyla karşı karşıya geldim. Mahatide görüyoruz bunu. Yaşlıdır dünyadan elini eteğini çekmiştir. Belki kabullenir diye. Yanaş onu anlatmaya durdu. Bakın Mus'ab hangi cemaat içine gidiyor? Hak ve hakikati anlattım. Beni dinle dedim. Bu yaştan sonra senin için bir yol var ki işte şudur dedim. Ben Allah'ın peygamberiyim dedim. Sen öyle bir insansın ki kendi cemaatin seni teklip etti kabul etmedim. Başından git yoksa kalkar şunu yaparım dedim. Ve Ebu Lehab dolaşıyordu, yaşlıya geldi şöyle dedi, eğer bu bethadaki halk senin gibi düşünseydim, haşa şan nübüvvetten, bu yalancı burada tutunacak şey bulamayacaktı diyordu. Ve Mus'ab böylesine ateşten bir topluluk içine gidiyordu. Es'ad i̇bn Zürare makamı cennet olsun. Resul-i Ekrem'in elini sıkmış akabede bu şey burnunda delikanlı. Ya Resulallah biz cahil insanlarız. Bize bir birshit gönder daha kuvvetli anlattın. Göksünü germişti Medine'den gelecek her şeye karşı. Musabe evinde misafir etme demek evinin bombardıman olması demektir. Ve delikanlar yavaş yavaş ezadi Bezrar'ın evine girip çıkıyorlar. Bunu duyan Hüseyin bin Hudeyr. O Hazracin Efendisi. İleride Müslümanlığı omuzunu alıp taşıyacak büyük kahraman, kabilesinin reisi, kılıcını al Doğruya geldi. Ya çeker gidersiniz veya burada sizi parça parça ederim diyordu. Esad İbn-i de öyle diyordu. Gençleri baştan çıkaramazsınız, hep aynı sözdür. Onlara değişik şey anlatamazsınız, hep aynı şeydir. Sen doğruyu anlatmayınca batını anlatıyor, başına yılan gibi sardırıyor. şapkatle eteğiyle tuttu. Kardeşim bir dakika oturup beni dinler misin dedi. Beni dinle, ben bir şeyler anlatayım sana. Ondan sonra sen yine istediğini yap rahatlıkla. Bu boynum benim kıldan incedir. Ayatü Beyyinah'tan bir şeyler okudum. Resul-i Ekrem'in evsaf-ı bahsetti. Es'ad İbn-i diyor ki, Mus'ab konuşurken Hüseydi İbn-i rengi pembeleşiyor, beyazlaşıyor, değişiyor halden hale giriyordu. O sözlerini böyle balla, kaymakla bitirirken rengi tamamen değişmişti. O bitirdi öbürü başladı, Allah aşkına söyleyin dedi. Benim bu yola girmem için ne yapmam lazım? Bir boy abdesti al gel. Boy abdesti aldı geldi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cemaatine dönerken, Kabile arkadaşı ayrı bir kabilenin reisi Sa'd ibn Muaz uzaktan görüyordu. Vallahi dedi Hüseyin değişik şekilde geliyordu. Şehresi işte gittiği gibi değildi. Zira giderken yüzünde küfrün siyahlığı vardı. Mürüvvetsizlik gamz çizgiler vardı. Canavarlık ifade eden huşunet ifade eden hatlar vardı. Ama gelirken mülayimleşmiş tatlı lahat-ı lokum gibi geliyor. Yanına gelip durumu arz edince, bu defa o kılıcı aldı gitti, aynı şey cereyan ediyordu. Aynı mecliste Saad muazza Muazzadi de geliyordu. Eşel oğulları ben amir, akabelerde resul kreme Ekrem'e yüz ekşitenler, Ertesi sene Mus'ab'ın arkasında sadece hacca gelebilecek yetmiş tane insan, Talebeler arkasında ya Resulallah, sultana sultanlık ya gedalık yakışır. Senin mücdim taleben işte bu kadar çilmizini sana hediye etmek üzere geldi diye arkasına taktı onları getirdi oraya. Rehbet ve şefkat gönülleri fethediyordu. Huşunet, tiksinti, ürperti ve kaçış meydana getiriyordu. Sevdirin kaçırmayın. Temfil ettirmeyin. Kolay gösterin zorlaştırmayın. Tatlı gösterin acılaştırmayın. Tatlı görünürseniz Esası ve zatı tatlı olan İslamiyet'e gelecekler, günümüzün insanı bu anlayış içinde olacaktır. Neslimizin yeniden insanlığa dönmesine, onu bu işe döndürebilecek müsyönler, mücahidhaneler, onu bu işe döndürebilecek resmi, gayri resmi neyse kamplar, müesseseler, onu bu işe döndürecek devletin açtığı İmam Hatip Ensu gibi müesseseler. Bütün bunlarda nefsimize vereceğimiz tek şey insanlık sevgisi. İnsanlığa karşı mürüvvetli olmam Ve doğruyu medenilere karşı kale ancak ikna iledir prensibiyle onlara intikal ettirmem. Canavarca yolları denememem. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi hareket etmem. Tekrar edeyim Yunus'un diliyle, dövene elsiz, sövene dinsiz ve kırarken dahi gönülsüz bu işin içinde bulunup dini mübin-i İslam'a hizmet etmek suretiyle. Eğer çeyrek asırdan beri bu memlekete hizmet etmek için mahaliki göğüsleyen fedakar arkadaşlar, bu meseleyi kendi ruhuna uygun ele almış olsalardı, Leli'nin yoluyla, Max'ın yoluyla değil, Bunlarla olmadığı gibi Adolf Hitler'in kavgamıyla da değil, Resul ü Ekrem'in magazi ve siyeriyle meselelere eğselerdi, fevç fevç İslamiyet'e tehalet edenler olacaktı. Sokaklarımızı kirleten kan ve irinde olmayacaktı. Ama derde, yolunda, muhalecede bulunma imkanı olmadı. Bil ille tıkıl sonra müdavata tasaddi. Her merheme yaraya derman mı sanırsın? En bir ummadığın keşfeder esrar-ı derunun, sen herkesi kör alemi sersem mi sanursun Meselenin bir yolu vardı, yeni ifadesiyle bir yöntemi vardı ki, o yolla gidilmedi ve yolunda muhalecede bulunulmadı. olmadı. Olmadığı için de insan azmanı bir kısım mahlukatı milletçe, devletçe, hükümetçe üzerimize çektik. Fenalığa sardırdık gidiyor fenalıktan başka da bir şey düşünmüyorum. İkinci mesele bu mevzuda size yedi sekiz madde, mürşid-i nefsafını edeceğim. Sonra bu mevzuda muhatap ve mütekellim, münasebeti içinde alınması gereken tavırlara eğileceğim, imkân elverdiği nisbette. İkinci mesele neşri hak yapanlar, Öteden beri ne zaman yaptıkları vazifeyi peygamberlerin yolunda olma şuuruyla yapmışlarsa mahkez bulmuştur. Karşılığında maddi manevi bir şey beklemeyerek yaptıkları zaman maket bulmuştur. Maddi manevi fuyuzat isterinden sıyrılarak, yaptıkları hizmetin karşılığında cennet arzusunu dahi muvakkaten atarak, Rabbim sen bizi bağışla demekle yetinerek iktifa ederek yapmışlarsa vicdan vicdanda yaptıkları şeyi makets bulmuştur. Ama ne zaman yapılan hizmet, yapılan gösterilen gayret karşılığından kendi cemaatlerinden bir şeyler almışlarsa o zaman tesisiz olmuştur. Bina alaikümürşidin ve mübelliğin ikinciyim ve fakat sıra itibarıyla birinciden geri kabul edemeyeceğimiz bir ikinci vazifesi. Neşte hak yaparken Ya kavmila eselukum aleyhimalen in ecziye illa ala Allah. Kur'an-ı Kerim'de bir nebinin, Hasbi ve Hakberes bir nebinin naklen beyanı olarak bize intikal eden Ya kavmila eselukum aleyhimalen. Çilâ ve ıstırap çekiyorum. Kapı kapı dolaşıyorum. Ve sonra siz benim boynuma ip takıyor sokaklarda sürüklüyorsunuz. Başıma tost açıyorsunuz, yüzüme tükürük atıyorsunuz, mecnun diyorsunuz. Bense size karşı vazife yapıyorum. Ey cemaat, yaptığım vazife karşısında sizden bir şey istemiyorum. Ecrim ve mükafatım Allah'a aittir. Bunu samimiyetle ve ihlasla yapıyorsam onu Allah verecektir. Bu, Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar bütün Nebilerin sesi ve soluğudur. Sadece bir sure-i celilede, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْهِ اِلَّا عَلَىٰهِ Beş defa zikredilmektedir. <gülüyor> ben sizden ecri mükafat istemiyorum. Varsa öyle bir şey, onu Allah verecektir. Mükafatımı Allah verecektir, Nebinin sesi soluğu. İrşad ve tebliğ vazifesini yüklenen insan, Nebi'nin vazifesini yükleniyor demektir. Seyyidine Habibi Neccar'a müsnet bir şey vardır. Hazreti Mesih'in elçileri rivayete nazaran Antakya'ya geldiklerinde, ki halk orada Habibi Neccar orada zanneder ve gider ziyaret ederler. Yukarıda da mağarasını, aşağıda Habibi Neccar caminde mübarek kellesini ziyaret ederler. İttabı o mella, ysa lükumacıren vehum muhtedun. Halka Antakya halkına şöyle sesleniyordum: Seyyidina Hazreti Mesih'in elçileri üstü kabul görememişti. Ve tutmuş işeriyi atmışlardı, hapse koymuşlardı Allah dedikleri için. Antakya halkı Habib'in ecare çok iyi biliyordum. Kavmın aksasındandım, halkın aziz bildiği bir insandım. Hazreti Mesih e karşı içinde bir arzu yanmıştım ve erçilerin getirdiği meseleye teşne bulunuyordum. Gönlü fethedilmiş bir insandım. Halkın içine hemen koştu. İttabi humm la yes'alukum acra ve hum muhtedun. dedim. Siz bu cemaata uyun diyordum. Zira kendileri hidayet üzerinde ve sizden de bir şey istemiyorlar. Kendileri hidayet üzerinde ve sizden bir şey istemiyorlar. Kur'an bir ayetin sonundaki fezzeke ile, mürşidin iki vazifesinde bir şey istemeyen, uyun onlara hidayet erin diyordu. Günümüzün mürşid ve mübellileri, bu peygamber yolunda, peygamber vazifesini yaparken, yolunda peygamberlere imtisal etme mecburiyetindedirler. Hususiyle büyük fikir adam mütefekkir, gönlü kalp kadar, kalbi, kafası kadar münevver olan insanın ifadeleri içinde, ehli dünya, ehli ilmi, ilmi vasıta icer yapmakla iddiam ediyorlar. Camilerde, kürtilerde, minberlerde, mihraplarda, ziyanetten halktan bir şeyler sızdırmak suretiyle besleniyorlar diye iddiam ediyorlar. Bunları fiilen tekzip etmek lazım. Hayır yapmıyoruz değil, fiilen tekzip etmek lazım bir fedailer ve hasbiler kadrosu teşkil etmek lazım. kutlaya mutla yaşayan bir kadro teşkil etmek lazım. Mezara götürüp koyduğunuz zaman geride servet bırakmadı, nesi varsa kefen diye sarıldı, onunla girdi. Denecek insanları yetiştirmek lazım, yoksa milletinize bir şey anlatamazsınız. Anlatamazsınız! Allah kabul ettirmez, ona da temah edeceğim. Ve bizim her şeyin üstünde beklediğimiz topluluk budur esasen. Diyalaktiği çok dinledik. Lafazanlığa çok şahit olduk. ve akrem Aleyhisselatü vesselamın bu mevzudaki tehditkar ifadesini de biliyoruz. Akhlafu ma'zafu aleikum kullu munafikin alimul lisan. Sizin içinizden en çok korktuğum mümin görünen caminizde cemaatiniz içinden fakat alabildiğine lafazan ve sizi aldatan insanlardır. İnsanların haline bakacaksınız. Davranışları, hidayet ve kendisi bunun karşısında hiçbir şey istemiyor. Kutulaya mutla yaşıyor. Sizin hayatınızı yaşıyor, ona itimat edeceksiniz. Burada bir fezlekeyle sizi arz edeyim. Baştan tırnağa kadar sizin hayatınızı yaşamayanlar sizden değildir. Sizin hayatını yaş hayatınızı yaşamayanlara itimat etmeniz doğru değildir. Onlara güvenmeniz ve bel bağlamanız sureti de doğru değildir. Ve eğer bir nesil yetiştirmeyi düşünüyorsanız, kendi halkının en dununda hayat sürdüren ve yaşayan olacaktır. Halk ona itimat edecektir. Gittiği zaman arkasında bir şey bırakmadan gidecek. Garip yaşadığım, Tek başına yaşadığın, dünyayla alakasız yaşadığınla sonra diyecekler mâ tefakîden, bir yitik olarak da gitti diyecekler. Çok insana değil, laf satana değil, felsefe aktarana değil, sistemden bahsedene değil, kâzip vaidlerle halkın karşısına çıkana değil, davranışlarıyla Muhammedi olana Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömeri olana, Osmani valiyi olana ittiba ve iktida edeceksin. Yoksa onu yetiştireceksin. Doğrunun temsilcisi, onun öncüsü, rehberi pişuvası, rehnumasın. Bu mevzuda rehnumamız olan Resul-i Ekrem'e iktida edecektir. El açmayacaktır. Gönül açacak, gönlün imdadına gönülle koşacak ve bir şey istemeyecektir. Gerisi kıyıl ben sizi arz edeceğim. Bir yere bağlanmış oradan beslenen bir insanın, başkalarının minnettarlığı altına girmiş bir insanın, minnettar olduğu kimselere karşı hak ve hakikatı anlatması mümkün müdür? Benim gibi bir kezzabı düşünün. Ben gideyim valiye hak ve hakikati anlatayım, mümkün müdür bu? Başını bağlamışın. Ayaklarını kaptırmışım. Senin onlara doğru söz söylemem mümkün değildir. Başkalarını da bana kıyas edin. Kizb'ın kadar onlarda da kizb görün ve bana kıyas edin. Ama Ebu Hanife bu cendereye girmedi. Sevri bu cendereye girmedi. Süfyanın Sevri'yi melul ve mahzun gördüler. Yanına sokuldu arkadaşlarından bir tanesiydi. Kim bilir Füzeyl İbni Yaz mıydı? İbrahim İbni Atham miydi? süfyan Uyeyn bir Uyeynem-i İti, ne ve lütf-i Cihanlara cihanları aydınlatacak insanların hepsi bir beldede bu kadar mevzul bulunabiliyordu. Ya İmam niçin mahzun ve mükeddessin? Biliyor musun ne düşündün bugün, ne düşündün? Ben önümü alıp bu kadar insana hadis, fıkıh, tefsir talim ediyorum. Ve sonra görüyorum ki bizim çıraklığımızdan çıkan kimseler kadı oluyorlar, kahraman oluyorlar. Amil oluyorlar. Biz Allah aşkına bunlar için mi hizmet ediyoruz? Rabbim benim yakamdan tutardım. Süfyan derse bana, sen niçin bu nevdi belirsiz adamları yetiştirdim. ben ne derim diyordu? Ne düşünüyordu tüfyan sevrim? Yakayı paçayı kaptırmasın. Aziz ve onurlu olsun. Meşhurdur Harun Reşid'in kendisine yazdığı nameye karşı mukabel etsin. Halife seçilir seçilmez babasından sonra, çocukluk arkadaşı Süfyan-ı Sevri'ye mektup yazıyordu. Süfyan diyor, üç dört günden beri halife seçildim, halk bana biat etti, gelenler geldi ülufe aldılar, mükafat ve bahşiş aldılar, gözlerim her girenin arkasından seni bekledi, halbuki sen gelmedin, mektup yazıyordu. Talebelerini okuttur elini almadı. O zalimin mektubunu Elim almam ben dedim. Talebe okudu. Okuduktan sonra öfkeyle çevir kağıdın öbür tarafına yaz diyordum. Ne yazacağım ya imam? Halifeye mektup yazıyoruz. Kirli kağıda yazılır mı? Eğer o kağıdı milletin parasıyla aldıysa zaten kendisine iade ediyorum. Ben onun içinde kullanacak kağıdım yok. Yaz oraya. Harun. Halife oldun, milletin parasını sağa sola savurdun, saçtın. Ve beni de bu işe şahit tutmak istiyorsun. Bana da ulusa verme vaatında bulunuyorsun. Rabbin huzuruna çıkacakla bunların hesabını vereceksin. Uzun boylu mektup yazıyor. Bütün öfkesini, bütün hiddetini söylüyor. Ve Harun Reşit'in yanındaki müşahit bize şunu anlatıyor. Harun her namaz kılıçtan sonra Süfyan'ın mektubunu çıkarıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve iki büklüm oluyordu. Keşke senin gibi benim arkadaşım olsaydın, kusur ve seyyatını söyleyebilecek arkadaşım olsaydın, gözünün üstünde kıl vardır diyecek arkadaşım olsaydın, İnhiraf etmez ve yoldan çıkmazdım. Süfyan'a cesaret veren şey neydi? Dünya ve mafihayı aşmasın, Dünya karşısında iki müklüm olmamasın. Şayet dünyaya bağlı olsaydı iki müklüm olacak, kefere ve fecereye temennâ çekecektim. Kaldı ki Harun Reşit dediğimiz zat beş vakit namazından, niyatında orucundan, her sene Kabe'de, tavapta ve huzuru risalet fenahide iki müklüm temennada, temennada bir insandım. Zındık dinsiz, imansız değildim. Fakat su hissettiğinden ötürü büyük imam onu tehdit ediyor, yakasından tutuyor ve tartıyordu adeta. Minnatarlığı altına girdiğiniz kimselere hak ve hakikatları anlatamayacaksınız. Ben imana ve Kur'an'a gönül vermiş bütün arkadaşlarıma kendilerine rica ediyor, yalvarıyorum. Ben bir çirkinin içine girmiş memur olmuşumdur bir şeyden dolayı. Memur olmuşumdur ve nefret ediyorum. Ben samimiyetin mevzuunda size bir şey söyleyemem. Samimi bir insanım diyemem size. Çünkü size ücretle Rabbimi anlatıyorum. Devlet bana para veriyor anlatıyorum. Nifakımdan endişe ediyorum. Fakat diyorum elinizi ayağınızı öpeyim. Allah'a ve Resulullah'a hizmet etmeyi düşünüyorsanız yakanızı paçanızı kaptırmayınız. Sadece Allah'a karşı mukayyet olunuz, sadece Allah'ın kulu olunuz, sadece Resulullah'ın bendesi olunuz. Sesiniz daha tonlu çıkacak, daha mert ve daha cesur, başkalarına karşı daha temennasız olacaksınız. Ve hem Allah sözünüze ter verecek. Hüsnü kabul görecek sözleriniz. Ben yirmi küsür senedir anlatıyorum. Kendime göre sözlerim makas bulmadı kanaatindeyim. Gelecek nasıl kirlenmezse bu işi yapacaktır inanıyorum. Tavsiye ediyorum. Bağlanmayınız. Yakanızı, paçanızı bağışlayın, hava ifadesi kaptırmayınız. Aziz ve onurlu olunuz. Ancak sizi bazı yerlere hizmet soksun. O mevzuda da fütursuz olunuz. Hak ve hakikate terşrüman olma mevzuunda başkalarının vuracağı kayıtları kabul etmeyiniz. Allah'ın vazettiği asasat mühimdir. Allah'a kul olmaya çalışınız. Ve o mevzuda lazım gelen her şeyi yapmaya çalışınız. Ta sözleriniz, beyanlarınız, irşad ve tebliğ adına takdim ettiğiniz şeyler hüsnü kabul görsün. Hem sözlerin tesir edebilmesi için, Allah Celle Celaluhu, o tesiri kendisi tekaffül buyurmuştur. Siz başkalarından karşılık almazsanız karşılığını Allah verecektir. Nasıl verecektir Allah Celle Celaluhu? Halkın vicdanlarında hüsnü kabul şeklinde tesirini Allah verecektir. Ve sonra da sizi cennetle serpiraz etme şeklinde Allah verecektir. Siz yaptığınız işin karşılığını halktan ve milletten söküp aldığınız zaman, Evvela Allah'ın gönüllere vereceği tesir kaybolacaktır. Saniyen karşılığını aldığınız için ahirette, cenneti de göremeyeceksiniz, mükafat da göremeyeceksiniz. Ve أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ illa عَلَى اللّٰهِ Düsturu ciddi bir sadakat içinde çalışacaksınız. Yıktım, viran ettim bütün Basrayı. Bazılarının ümidine de fena halde dokundum. Onları edip tamamen yapılacak hizmete karşıda soğutmak istemem. Yalnız burada o bakımdan bir fezlekeyi arz etme lüzumunu duyuyorum. İmam arkadaşlarımız, müezzin arkadaşlarımız, vaiz arkadaşlarımız, muallim arkadaşlarımız vardır. Bunlar dini mübini İslam'a hizmet ederken kendilerine medar-ı maişet olsun diye bir iş tutabilirler. Bu işi fahri yapabilirler. Ama bu iş vahri yaptırılmıyorsan, resmen olmadıktan sonra camilerin kürsileri, minberler, mihraplar size kapalıysan, marif yuvaları size kapalıysan, o zaman sırf irşak ve tebliğ için oralara girecek, oralarda vasıf alacaksınız. Fakat maaşın, makamın esir olmayacaksınız. Bu hususu da önümüzdeki derslerde arzetmeye çalışacağım. Makamı, maaşın esir olmayacaksınız. İcabında elinizin tersiyle itip çıkmasını bileceksiniz, ona bağlanmayacaksınız. Ve bu mevzuda şu ölçüyü de size müsaadenizle takdim edeyim. Ebu Davud'un süneninde ifade edilen hadisi şerife itimat ederek inanarak, ''Zaman gelecek ki faizin, tozunun bulaşmadığı maaş olmayacak, para olmayacak.'' buyuruyor mukbir-i sadık. Böyle bir devrede müminin kendisi şüpheli şeyler yesebilen. Şeriat buna bir şey demese bile, takva açısından sadece kendisi düşünecektir. Fakat çoluk çocuğuna böyle bir şey yedirmesin. Gelecek nesillere böyle şüpheli bir şey bırakması sureti de memnudur. Hatta kütübü fıkhıya da bir insan hanımına haram yedirecekse evlenmesi haramdır onun. Faiz yedirecekse evlenmesi haramdır, daima günah işliyor demektir. Binaenaleyh memuriyete intisab eden arkadaşımız, Sadece buraya bağlandığım için, bu şüpheli şeyi kullanıyorum. Hizmette devam ettiği müddetçe bunu kullanacağım. Ama inşallahü Teala geriye gittiğim zaman, iki tane yirmi beş kuruş dahi bırakmayacağım. Rabbim bunun hesabını bana sormayacak. Temiz helalından bir kefenim varsa ona sarılacak ve Rabbimin huzuruna öyle gideceğim. İşin içinde vazifede bulunma, ve fakat izzetle, temizlikler, nezahetle bulunmam. Bu yolda ümidi kırmama, sizi tamamen nevmit hale getirmeme hesabını arz ettiğim sözden yanlış anlaşılmasın. Bir taraftan alabildiğine temizlik, nezahetle bağlanmam. bir taraftan da hizmetin içinde bulunma, bana bugün için bu ölçüyü takdim etme fikrini veriyor. İleride içtimai yapımız, o ruhi durumuyla sıhhat kazanır ve düzelirse Teala Bu mevzuda belki söylenecek değişik şeyler vardır. Onu geleceğin vaizleri ve nasihleri söylesin. Ben içinde yaşadığım şartlar muhaciasında söylemem gerekeni söylüyorum. Cenab-ı Hak muafaze etmesin. Doğruyu söyleme, Doğruyu yaşama lütfuyla bizleri serfiraz eylesin. Sizleri serfiraz eylesin. Büyük vazife ile tavzif buyurdu. Şerefli kılma yoluna hidayet edip itti. Sizleri bu yolun bütün erkanını yerine getirmek suretiyle aziz ve payidar eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallahü vahdehu la şerife lehu ve la nazire lehu ve la misale lehu.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم Rasuluhun رسوله النبي الهاشمي Muhterem Müslümanlar her şeyin bir karşılığı ve bir kıymeti vardır. Bir çarşıda emtianın, hayat i için o emtianın lüzumun ispatında kıymeti vardır. Pazardan alacağınız bir şeyin lüzumun ispatında pazar ve piyasa için müstakar hale gelmiş bir kıymeti vardır, bir değeri vardır. Öyle şeyler vardır ki, yeryüzünde onlara kıymet ve değer biçmek müm mümkün değildir. Onların kıymet ve değeri, o kıymet ve değere göre karşılığında verilecek mükafat, her türlü ölçünün alt üst olduğu ahirette doğrudan doğruya Allah tarafından verilecektir. Hak ve hakikate tercüman olma. Sağda solda Cenab-ı Hakk'ın mübarek adının, yüceyyadının dellalı kesilmem. Kur'an-ı Muzsül beyanın mücevherat dükkanının satıcısı bayi olmam. Bunlar öyle işlerdir ki yeryüzünde bunlara kıymet ve değer biçmek mümkün değildir. Bunun mükafatını Allah verecektir. İnanaleyh menfaat-ı maddiye ve dünyeviye gibi şeylerle Yaptığı bu büyük işin karşılığını dünyada istemek, pazardan, piyasadan bir şey anlamamak demektir. Sefi sefil bir çocuk gibi, elindeki bir hemte elmasları, mücevherleri cam parçalarıyla değiştirmek demektir. Hak ve hakikate dellallık yapan insan, omuzunda Hz. Muhammed'i taşıyan insan, dilinde Kur'an-ı Muğzül beyanın lal tercüman olan insan, yaptığı bu şeyler karşısında dünya sultanlığını dahi alsa kaybetmiş demektir ticaretten. Ne zaman kazanır, son soluklarına kadar bütün hayatını uğruna vakfettiği Allah davasına vakfeder ve karşılığında bir şey almazsan, İsteyerek, talep ederek, arkasına düşerek almazsa, telep, talepsiz, sayine terettüp eden şeyler meselenin dışındadır ve müstesnadır. Talep etmeden gelen şeyler bunlar müstesnadır. Almazsa mükafatını Allah verecektir. Ama ne zaman ruhunun hissetinin, nefsinin hissetinin muhtezasını yerine getirecek? Bukrevi şeylerin karşılığını dünyada alacak. Dünyevi makamlar ve mansıplar için bu kalamun gibi her gün ayrı renge girecek. Gelene ağam gidene paşam diyecek. Zira ahirete müteveccih meseleler dünyanın dar ve kısır kıssatlarıyla değerlendirecek kadar dar ve kısır değildir. Bunlar paha biçilmez şeylerdir, pahasını ve kıymetini de Allah verecektir Celle Celaluhu. Dini mübini İslam'a, hizmete matuf yaptığınız şeylerin içine, dünyaya matuf, dünyaya bağlı küçük bir şey karıştırır gitseniz, hayır adına yaptığınız şeyi de iptal edersiniz. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın Ebu Davud'un sünenindeki beyanı. Sahabi gelip soruyor, ya رَسُولَ اللّٰهُ cihat ve الْجِحَاتِ وَمَا هُ يُرِيدُ عَرَدَمْ مِنَ Falan adam cihat yapıyor. Bayrak açmış Allah diyor. Fakat bu arada dünyevi işler de yapıyor, çeviriyor. Allah Resulü ağzını açtıla la buyurdu. Mükafat yok onun için. Sahabi sarsıltı, adamı bir daha gönderdiler. Hele sor yanlış mı anladık yoksa mı? Ya Rasulallah, Fulanı yürüdü cihet, ve mahu yürüdü aradan, mina Dünyam. Ne acıra lah buyurdu Allah Resulü, Mükafat yok onun için. Üç defa tekrar ettiler, mükafat yok buyurdu. Allah'a doğru, Allah'ın rızasını kazanmaya matup. Yaptığınız şeylerde şöhret adınam, makam ve mansubat adınam, para adınam. Soluk çocuğunuza servet bırakma adına yanlış bir adımınız olursa, doğru adımların getirdiği bütün hayraat ve hasenatı da beraber alır götürür. İzzeti, onuru ve gururu temsil eden, uhrevi şeyleri dünyada beş paraya satmayan, bu meseleyi çok iyi kavramış bir sahabinin de resul Ekrem'in karşısında aldığı tavrı görüyoruz. İsmini bilme talihliğine eremediğim bu sahabim Hayber vakasında bulunuyor. Herkese ganimet dağıtılıyor. Çağırıyor Resul-ü Ekrem gel sen de hisseni al diyor. Ayakları titreye titreye geliyor. Kendi düşünceleri içinde acaba niçin ben savaş ettim harb ettim diye bana bir şey veriyorlar. Ben bunun için mi Müslüman oldum? Elini gırttağına kadar götürdü ve şöyle dedi. La ya Resulallah! Ma aslamt ur Ben bunun için Müslüman olmadım. Vallahi ya Resulallah Müslüman oldum ki şuradan bir ok yiyeyim. Biraz sonra mücadele kızışınca o da harbi ediyordu. Herkes kendi cenazelerini, şehitlerini ararken Resul Ekrem de ona ramiyat aldım. Bulduğu zaman buradan bir ok girmiş arkadan çıkmış. Başını dizine koydu şöyle diyordu: Allahum ne hadi abduk, karacafî sabîlik, kutilafî sabîlik, vahue şehid u an ala zâlîk şehid, vahalehi şehid. Allahım bu senin kulundur. Senin yolunda savaşa çıktım ve yolunda şehit oldum. Şehit olduğuna ben şahidim Allahım diyordum. Ne hadis şehiddikim? ...şehadetine Resul-ü Ekrem şahitlik yapıyordum. Ukurevi sayının... ...ahirete matuf sayının semeresini dünyada istemiyordum. Cennet bağlarının turfanda meyvelerini dünyada yemek istemiyordum. Sahi ve gayretinin neticesini orada görmek istiyordum. Ve işte bunun cihadı müsmir... Bunun cihadı gönüllerde maket bulacak ve bugüne kadar alkışlandığı gibi kim bilir bizden sonra daha kaç nesil gelecek arkadan kendisini alkış tutacaktır. O İslam'ın büyük siyasi dahisi, herkes her şeyin arkasına koşmasına rağmen Hudeybiye sulhünden Resul-i Ekrem'i tanıma imkanına ermiştir. Amr ancak Hudeybiye Resul resûl Ekrem'i tanıma imkanına ermişti. Halit'le el ele tutup, o bettayı uzun çölü kat etmiş, Medine'ye vasıl olmuş, Resul Ekrem tarafından hüsnü kabul görmüşlerdi. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez bunları orduların başına kumandan olarak tayin ediyordu. Bozgun nedir bilmeyen, aklının köşesinden geçmeyen bu büyük erkan-ı harpler, vurdukları yerden toz çıkarıyor ve İslam adına şerefle dönüyorlardı. Bir defasında Resul-i Ekrem, bu büyük siyasi dahiye, getirdiği servetten ganimet ayırınca, Ya Resulallah benden tereddüdünüz mü var? Ben İslam'a rağbet için Müslüman oldum, kasem ederim, mal talebim yoktur benim diyordu. Görüyorsunuz meçhulünden malumuna kadar... ...büyük davaya gönül vermişlerin dünyasına bir talepleri yok onların. Sadece Allah diyorlar. Allah'ın rızasını elde ettikleri zaman bütün dünya onların olacaktır. Öyle bir şey istiyorlar ki... ...göklerin ve yerin kilidi elinde olan Allah'ın rızası onun hoşnutluğu. Onu elde ettikten sonra cihanın bütün kapıları açılacak... ...bütün menfezler açılacaktır. O zaman arz edeyim size... ...hak ve hakikate kendini vakfetmiş bütün mücahitler, bütün mürşitler... ...Kur'an'ın cemaatiyim diye ona sahip çıkıp onu anlatmak isteyenler... ...şahsi ve klinik hesabına bu büyük hizmetinizde herhangi bir menfaat düşünmeyiniz... ...düşünüp de bu büyük işi bulandırmayınız... ...ecirden mahrum hale gelecek bir duruma kendinizi düşürmeyiniz. Allah için yaptığınız... ...ve ancak neticesini Allah'ın vereceği bu büyük işten ...Allah'a itimat ediniz. Onun vereceği şeyler yeter deyiniz. İnsanlardan gelecek şeyleri elinizin tersiyle itiniz. Parayı, makamı, mansubu itiniz. Dünyavi tatlı teklifleri itiniz. ...size bir makam teklifi geldiği zaman, zorla ısrarla arkasında dünya yoksa onu kabul etseniz bile... ...arkasında dünyayı beraber getiren şeylere karşı Allah'ın kulu olmanın hakkını vererek ona karşı sırtınızı dönmeyi biliniz. Seyyidina Hazreti Ömer, İran'a Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tan evvel bir kumandan arıyor. Halid bin Velid, Iraklüs'ün karşısına dikilince... İran'da İran'a karşı savaşan İslam orduları kumandan bulamadıkları için tereddüt geçiriyorlardı. Bunları öyle bir adam bulayım ki ben arkasında kemerbeste yübudiyet içinde el pençe divan dursunlar. Mescide girdi onu arıyordum. Normal i̇bn Mukarrin mescidde namaz kılıyordu. Tam adam mı buldum dedi. Yanına sokuldu selam vermesini bekledi. Sana bir vazife tevdi edeceğim. Halife mescidde dolaşıyor kumandanını mescitte arıyor. Sana bir vazife tevdi edeceğim. Ya Ömer dedi, bana amillik filan vereceksen, şu parayı, marayı bana karıştıracaksan rica ederim, bana böyle bir teklif getirmeyin. Ama bana öleceğin bir yolu göstereceksen, harbetme imkanını vereceksen, Rabbimin yüce adını bayraklaştırma imkanını vereceksen baş göz üstüne. Sana ben mücahitlik veriyorum. ''Ordulara kumandanlık yapıp İran'a karşı savaşacaksın.'' buyurdular. Noman i̇bn Mukarrin gittim. İran'a en büyük darbeyi indirdim. Darbe hareket muvaffakiyetle biterken o da atından aşağıya düşüyor, vücudundan yediği oklarla şehit oluyordu. Günler geçmişti ki haber yoktu Noman i̇bn Mukarrin'den. Ve nihayet yanına gelen adama diyordu ki, ''Halife sabırsızlaşmıştır.'' ...derhal haber götürün, İslam orduları muvaffak oldu, İran askeri medenine doğru kaçıyor buyurdum. Adam Medine'ye doğru atla süratle geliyor. Halife günlerden beri Medine'nin dışında gelecek ulağı bekliyordu, elçiyi bekliyordu. Süratle zavallı halifenin yanından geçti. O atın zimamından tuttu, Allah aşkına söyle İran'da ne var ne yok diyordu. Bırak beni ben halifeye gidiyorum diyordu. Mescidin önüne geldiklerinde halifenin atın zimamından tutan insan olduğunu ancak o zaman anlayabildi. Oturdu ne var ne yok ya Ömer. Allah hamt ve sana olsun. İnna fatihna aleke fatih Ve fakat inna lillah ve inna ile iracun. Ömerim bu kadinde gitti. Ömer Minber'e çıkıyordu benim gibi. Size İran'ın satini duyuruyordu. İslam ordularının gül sesinin salsanilerin sarayını sarsdığını söylüyordu. Ve fakat hıçkırıklarla ayaklarının çözülüyor, Normal içinde gözyaşı döküyordu. İlk, i̇lk evvel ilk evvel gördüğümüz mücahitler ilk evvela gördüğümüz şey onların dünyaya karşı serfüru etmemeleri keyfiyetiydim. İlk mücahitlerde bu bariz vasıf onları daima muvaffak kıldım. Yirminci asırda birinci asrın neşvesini yaşayacak, yaşattıracak. Yirminci asırda birinci asrın Müslümanları gibi Resul-ü Ekrem'e talebe olacak, talebelik şerefini ihraz edecek Müslümanlar. Eğer o durumu kazanmayı mutlaka düşünüyorsanız, dünyevi makam ve mansıp karşısında serfuru etmeyiniz. Ehli dünya sizin bu damarınızı işlettirecek, algatacak, çeşitli entelijen servisleri size ajan olarak kullanacaktır. Her gün duyduğumuz, işittiğimiz, çevremizden makam, mansıf para karşısında rükü edip gidenler, duyduğumuz, işittiğimiz, bir sürü vaka ve hadise var ki, kendi öz davasına ve meselesine ihanet eden, hain insanlar, insanların selleriyle doludur. Haindirler. Onun gerisinde Müslümanlık hesabına düşünceleri, sadece kendi kendilerini aldatmadan ibarettir. Mutlak plan da bunlar kimdir, evsafları nedir, bu hainler nerede bulunurlar? Ben kitap ve sünnetin ölçüleri içinde sadece meseleye bir ölçü, bir kıstas getiriyorum. Siz bu ölçü ve bu kıstas kimin sırtına çok güzel bir hilat olarak geçiyorsa, ona ait olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Bütün bu kalemunları tanıma imkanını bulacaksınız. Her devre uyan insanları tanıyacaksınız. Her devre hoş geçinen insanları tanıyacaksınız. Herkese temenna çeken hainleri tanıyacaksınız. Tanıyacaksınız ve vicdanınızda derinden ısraf halinde duyacaksınız. Doğru adam yetiştirmemiz lazım. Dünyaya secde etmeyen insan, para karşısında itibüklüm olmayan insan, ...yabdebe ve iş karşısında eğilmeyen insan... ...sadece reka'tu lillah, ve secebtu lillah, amen tu billah, ve diyecek insan yetiştirme lüzumuna inan inanacaksınız. İnanacak ve bu mevzuda bütün müsyenlerinizi çalıştıracak. Bu kıvamda insanın yetişmesi için lazım gelen her şeyi yapacaksınız. halkta vicdanında duyacak. اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Kendileri hidayet üzerine, sırat-ı müstakim rehberleri, rehber kül Hazreti Muhammed imamları sallallahu aleyhi ve sellem ve kendileri de yaptıkları şey karşılığında ücret mükafat istemiyorlar. Hatta hastan selam sabah da istemiyorlar. Vazife yapıyor unutuyorlar. Bunlara uyuruz diyecekler. Dağız, dağız cemaatleri arkanızda göreceksiniz. Hususıyla sözlerim, irşadı vazife edilmiş ve bu arada ile asıl mesleği ve vazifesi irşad olan İmam Hatip enstitü talebeleri, İmam Hatip el enstitütte vazife gören hocalar, hocacıklar, büyük hocalar, muallameler. Taziye'de sözlerinden muhatap aldım onlar. ...dünya karşısında izzet, onur ve gururlarını korudukların, haysiyetlerini beş paraya satmadıkların... ...Allah'ın izzetine itimat ettikleri, dünyayı istikrar ettikleri zaman dünya arkalarından koşacak... ...o mualla varlıklarına, büyük davalarında belki destek ve kaydı olacaktır. Fakat dünya karşısında serhürü ettikleri nisbette İslam'ın birlik ve beraberliğini dağıtacak... ...ve kendiler de tarumar ve paymal olup gideceklerdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri... ...bu yeniden doğuş ve dirilişin bin ...binbir çürçünanın birbirini takip ettiği dönemde... ...neslimizi tam kıvamına getirmek suretiyle... ...muttasır meydana çıkan fitne-i fesadı önlesin... ...bizi sulh-i ulaştırsın... ...her gün sağda solda duyduğumuz ve ürperdiğimiz... Katli anları sona erdirsin ve milletçe intizar ettiğimiz selamet dönemini idrak ettirsin. Ela inna ahtana el kelam ve abla en nizam. Kala billahil melikil azizil alim. Kema Allahu tebaraka ve teala fi el Ve iza kurhe el kur'anu tastemi'u leh wa ensitu lallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم الحمد لله حمد الكاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin, Rabbana innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin, Rabbana innaka Hamidum Majid.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 Ba'd Allah, Allah'ın kulları. Kimsenin sahip çıkamayacağı Allah'ın kulları. Kaçsalar dahi Allah'ın kulları. Allah'a isyan etseler dahi Allah'ın kulları. Sırtlarından aczı, fakrı atamayan, süratle kabre doğru giden, ölümün önünü alamayan, Allah'ın kanunlarına ister istemez mütevaat eden, haliyle ve davranışlarıyla kul olduğunu, bende olduğunu gösteren Allah'ın kulları. İttakullaha lati'u, Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi atomlar aleminden küçük canlılar alemine, sperm olmadan sizi bir insan parçası haline getirmeye, Ondan bir çocuk halinde dünyaya getirmeye doğru tekamül ettiren Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'ın himayesine girin. Her ses ve solukta kendisine muhtaç olduğunuz Allah'a karşı bir an edepten dur olmayın. Ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ بِالْقُرْبَانِ muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu hayata düstur yapmakla, doğrunun ifadesi Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, Kur'an'ı ve Muhammed'i yaşayışla sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan görerek yaratan, yaratıp gören ve kalbinize nikahban olan Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her hâlinize nicahban bulunuyor ya... ...ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslam dininin ufkunuzda şahbal açması istikametinden... ...varlığınızı o yola koymak ve sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ Yaydu rizukun Allah tezekurun ehlak her çeşidinden, gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın baş kaldırmanın her çeşidinden ve telakkilerin, asırların anlayışının değil resulü dişan ve sahibi kuranın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor böylece size irşatta bulunuyor fa düşünesiniz kendinize gelesiniz bir sürü karma karışık yollar içinden ile yolların iyice karmaşık hale geldiği bir dönemden ta doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız emre aman içinde yaşayala cennete dahil olasınız akimin sala, inna salateten ha anil fuhsa ve'l munkar <gülüyor> ve la vallahu yalemu ma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 Hanımlar ama dinama çadırına